Yazıklar Olsun Şu Kavme Kerem Çağlar İslam'ı nesebi ve teninin rengi gibi doğuştan kazanılan ve hayatını hangi itikadi veya siyasi mecrada sürdürürse sürdürsün, ölümüne kadar devam edecek mükteseb bir hak olarak görenler. Tevhid imamı İbrahim'in aleyhisselam ismi zikredildiğinde zihinleri onun gibi putkıran olup, İsmail'ini kurban etmek meselesinden ziyade bir kurbanlıktan ne kadar kavurma çıkabileceği konusuyla meşgul olanlar. Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılmak için topyekün mücadele edip, yerin altını şehitlerle doldurmadıkça izzetli bir hayat yaşamak mümkün değildir diyerek yola çıktığı halde, demokrasi podyumunda boy gösterip müteşeddit bir irade beyanıyla sandıkların içini doldurmaya koşanlar. Kalpleri paslı tenekeden bir ağ gibi sarıp kuşatan ve karartıp kasvetlendiren küfür şubesi cinsinden cürümleri basit ayrıntılar olarak saymakla, asli küfrün karanlığına bir daha çıkamamacasına dalanlar. Halkı, Müslümanlığı tadımlık, cahiliyesi ise doyumluk bir kıvama getirmek için, inanç ve amel olarak her türlü yozlaşmanın önünü açıp teşvik eden ve bu yolu gösteren hoca efendiler, kanaat ve şenaat önderleri, başkanlar, başkanoğlu başkanlar. Tevhide ve mübahitlere yönelik nefretini fışkırta fışkırta boca eden full kompleksli, zavallı insan karikatürleri. Tevhid ehlini mücessime diye etiketlendirirken, bağlı ve motif oldukları kendi şehirlerinin kainatta tasarrufta bulunma yetkisine sahip olduğuna itikad eden ve İslam'ı da sırf birkaç birten nakışlı takkeden veya şık bir cübbeden ibaret sayan ve her devre, her rejime uyum ve intibak sağlamada mahir tasavvuflar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere müminlerin anneleri olan tertemiz eşlerine ve seçkin asabına karşı adeta kontrol altına alınmayan bir yangının çıktığı mahalli tandıra çevirmesi gibi o kasvetli yüreklerini çatlatan bir nefret ve öfke besleyerek ehl sünnet Müslümanları tekvir eden, onlara saldırıp yurtlarından süren, savunmasız sivilleri infaz eden, Müslüman bacılarımızın iffetlerini talan eden ve tüm bunları adına Şia dedikleri ehni kitapla putperestlik arası bir din adına yapan rafizilere hala kardeşlik muhabbeti takdim ederek onlara dostluk besleyen gerli rafiziler. Kalplerin taşlaşıp mozaik gibi parça parça olmasının, gözlerin kaymasının, Ayakların dolanmasının, sadece kulvarların değil asıl mecraların dahi değiştirmesinin, ihtilafların, hizipçiliğin, ayrışmanın, parti parti bölük pörçük parçalanmanın ve daha sayılmayacak kadar türlü musibetlerin temel sebebinin, başta demokrasi olmak üzere hevai, beşeri ideolojiler olduğu apaçık ortadadır. Hal böyleyken, insanın ve insanlığın karşı karşıya kaldığı kriz ve kaosları büyük bir pişkinlikle, İslam'a ve Müslümanlara fatura edebilmek için kıvranıp çemkiren, omurgasız, insaftan ve ahlaktan mahrum, batıcı, ilkesiz, gariban mazlumlara karşı gaddarlık edip babaları olan uluslararası küfür koalisyonunun postal izlerine yüz sürecekleri günleri devrimci hasret türküleri çağırarak gözleyip bekleyen velatperest sosyalist paşistler. Alfabeden birkaç harfi yan yana getirip örgüt, parti ve benzeri isimlerle kendi meşreplerince yeni putlar üreterek, tapındıkları tağutlarına bağlılık ve itaat yolunda nihai menzilleri bölük bölük cehenneme sürüklemek olan Zerdüş Pepukler. Dinin kılıçtan keskin olduğu günümüzde şeytanı bile halinden utandıran iğrenç yalanlar, İkiyüzlü kaypak tutumlar, manipülasyonlar, dezenformasyonlar ve ahlaksızca iftiralarla muvahitler kervanına doğru uluyarak çemkiren Ka'ab bin Eşref patentli Siyonist medyanın isimleri yerli piyonistleri. Varlıklarını, kabiliyetlerini, bilgilerini, tecrübelerini ve kazanımlarını daha yüksek bir hayat standardına kavuşmak için seferber etmekle yetinmeyip hayatlarını, hayallerini, sevdalarını, özlemlerini ve gençliklerini küfrün beynini dağıtacak bir mermi kılıp namluya sürerek, İslam'ın ve ümmetin izzetini korumak için vaat cennetlere yürür gibi cephelere koşup ileriye atılan muvahit mücahitlerle ilgili konularda, ulusal ve küresel şirkin ve fasıkların diliyle konuşup yazarak mevcut konumlarını korumayı nasıl garanti altına alabileceklerini düşünürken panikleyip telaşa kapılanlar ümmetin fesada uğratıldığı, İslam'a bağlılığın yok edildiği, kız ve erkek çocuklar arasında farklı isimler altında ahlaki ve kültürel yozlaşmanın yeşertilip yaygınlaştırıldığı, Müslümanların felakete uğramasının zemininin oluşturulduğu, şirkin kanunlarına ve taûti örgüt ya da rejime tabi kılınan perişan bir neslin türetildiği, batılı kafirlerin dini törenlerinin ve çirkin adetlerinin sıradanlaştırıldığı, ruhların köleleştirildiği, ten rengi ve kanı yerli, fakat inancı ve değerleri yabancı olup kendi halklarını şirke doğru sürükleyen yönetici sınıflarının yetiştirildiği, İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık tohumlarının zihinlere serpiştirildiği, tevhid şirk arasında keskin ayrımın ortadan kaldırıldığı ve temiz duygularla vicdanları yakıp yok eden büyük bir ateşin harlandığı, laik batıcı okullara hala çocuklarını gönderen babalar, anneler, veliler… Yeryüzünün varisleri olmaya aday muvahitlerle, fesat, azgınlık ve vandalizmin temsilcileri olan paganist müşrikler güruhunu aynı kategoride görüp isimlerinden küfrün küresel önderlerine velayet verip, onlarla dost olan potansiyel çakma halife ve onun ibrikçi başısıyla avanesi. Muvahit gönüllere inşirah ve sürur veren, tevhid bayraklarının vahyin ve nübüvvetin nurunu taşıyan, gölgesini birkaç aylık mesafeden işitip gördüklere andan itibaren dizlerinin bağları çözülen, kılcal damarları dahi korkuyla dolan, havar çekip emperyalist ABD ve Avrupa'nın huzurunda secde halinde bekleyen, Beni Adem cinsinin yüz karası, bağızçı çetelerin oportunist madrabazları… Suriye'de 3,5 senede 250 bin mazlumu katleden, 5 milyona yakın insanı kendi öz yurdundan süren, sivil halka karşı kimyasal silah kullanan, varil bombalarıyla binlerce çocuğu öldüren, Laik sosyalist bağızcı tağut ve girdikleri beldelerde Ehli Sünnet Müslümanları kıyımdan geçiren Nusayri Şebbihalara yardım için İran'dan ve Lübnan'dan koşup değişik isimler altında örgütlenen fesat şebekelerinin yaptığı insanlık dışı Moğolvari cürümlerin faili olan Safevilerin terörüne ses çıkarmayan, gündemleştirmeyen ve bu vahşetin gizlenmesinde az ya da çok çaba harcayan irili ufaklığı şer odakları. Tarihin Müslümanlar için büyük hayırlara ve müjdelere gebe bu devrinde, savaş uçaklarıyla, savaş gemileriyle, bilmem ne füzeleriyle, tanklarıyla, toplarıyla, hamırlarıyla, bombalarıyla ve içlerinde sakladıkları sınırsız kin ve nefretleriyle, dünyanın dört bir tarafından birleşerek Allah'ın nurunu söndürmek için bulabildikleri bütün güçleriyle saldıran müşrikler ve mücrimler topluluğunun hezimete mahkum bilimum paydaşları. Siz, Allah'ın size haklarında hiçbir delil indirmemiş olduğu putları O'na ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin O'na şirk koşmuş olduğunuz şeylerden nasıl olur da korkarım? Eğer biliyorsanız söyleyin bakayım, bu iki gruptan hangisi güvende olmaya daha layıktır? Enam Suresi 81. Ayet Bu yazı Tevhid dergisinin 34. sayısında yayınlanmıştır.